Bir önceki dersimizde sohbetimizde sünnetin ehemmiyeti üzerinde, çeşitleri üzerinde durmuş idik. Allah Resulü'nün sünnetini ilk önce yapısı bakımından fiili sünnetler, kavli sünnetler ve takriri sünnetler olarak üçe ayırmış idik. Daha sonra ravilere göre sünnetleri işte mütevatir sünnetler, meşhur sünnetler, ahad sünnetler ve diye veya diğer mezheplerdeki taksime göre mütevatir ve ahad olarak taksim etmiştik. Bunun bölümlerini paylaşmıştık. Şimdi sübut yönünden sünnetlerle ilgili birkaç kelime söylemiştik ama tekrar edelim, söze de onu giriş yapalım. Haliyle sübut yönünden sünnetleri üçe ayırmak mümkündür. Birincisi mütevatir sünnetlerin sübutu kat'idir sübutu deyince sünnet olarak bize ulaşmasına, gerçekten böyle bir hadis var mı? Allah Resulü'nün böyle bir fiili var mı diyorsan, bu bize tevatür yoluyla geldiyse kat'idir. Kesin bilgi ifade eder. Yüzde yüzlük bilgi ifade eder. Tevatürün ne olduğunu paylaşmıştık. Eğer bir insan bir hadisi tek başına bile duyuyor olsa, Allah Resulü'nden bizzat kendisi duymuş ise bu da kesinlik ifade eder şeklinde ona da dile getirmiş idik. Meşhur veya diğer mezheplerin ifade ettiği gibi müstefiad diye anahtarılan sünnetler kat'iye yakın sübut ifade ederler. Kat'iye yakın diyoruz buna kalbi itmiknan eden bilgi ifadesini kullanıyorlar. Ahad sünnetler ise zanni sübutu zannîdir. Yani şöyle diyeyim, ahad sünnetlerin kasıt şu, rivayet zinciri var. Zincirdeki insanlar özü sözü doğru olan insanlar. Tamam, özü sözü doğru olan insanlar, hafızası da net insanlar. Çünkü fikah denilince ne anlaşılıyor? Bir güvenilir anlaşılır, ikincisi hafızası iyi ezberlediğini koruyan hafızaya sahip demektir, aynı zamanda. Bu hadislere biz, bu zincirle gelen hadislere ne diyoruz? Sahih hadisler diyoruz ama buna rağmen zannidir tübutu diyoruz. Neden zannidir? Zannidir deyince, bizim insanımız bir de vehmi gibi anlıyor, hayır. Zanni demek yüzde ellinin üzerinde değer ifade ediyor demektir. Zannidir diyor, neden? Her şeye rağmen beşerdirler diye. Dolayısıyla budur. Ama bu hüküm ifade eder mi? Evet, daha önce söylemiştik, kesinlikle fıkıh dalında hüküm ifade eder. Akide de haber-i ahatlar hüküm ifade etmese bile, delil olarak kabul edilmese bile fıkıh dalında kesinlikle hüküm ifade ederler. Şimdi bu ayrı bir konu, bir de delaleti nedir? Bu neydi? Sübutu hadis olarak gerçekten böyle bir hadis var mıdırın cevabıydı. Şimdi bir de hadisten çıkan hüküm var. Hadisten çıkan hüküm hükmet delaleti nedir? Eğer bir başka manaya kapalı ise katidir. Ne gibi? Mesela 40 koyunu olan birisini ne, ne olarak zekat olacak verecek gibi 25 devesi olan bintim had denilen iki yaşına girmiş deve verecek gibi bunlar bir başka manaya kapalıdırlar açık ve nettirler başka manaya gelmedikleri için delaleti nedir burada kat'idir başka manaya gelebiliyor ise başka türlü tefsiri yorumu mümkün ise ifade buna açık ise o zaman ne olur zanni diyoruz içtihada dayalıdır bunun örnekleri gelecek. Ama şimdi asıl nereye geliyor? Sünnetin kaynaklık değerine. Sünnet ilimde kaynaklık derecesinde Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci sıradadır. Bu hem Allah Resulü'nün sünnetleriyle sabittir, hem de ayet-i kerimeyle sabittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz size iki şey bırakıyorum ona sarılırsanız hak yoldan, hak çizgiden çıkmazsınız buyuruyor. Birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi sünnettir. Bir başka rivayette Ehl-i Beytim diyor. Durmadan o gündeme getiriyor. Bu değil. Bir şey daha diyeyim burada. İşte doğru muydu, yanlış mıydı şeklinde gündeme getiriliyor. Bu rivayet veda hutbesinde değildir. Veda hutbesinden aktarılarak deniyor. Veda hutbesindeki rivayetlerde daha çok ''Kitabullahı size bırakıyorum'' şeklinde vardır. Yine gelen bir rivayette, tekrar, ''Kitabullahı ve ehl Beytimi'' şeklinde vardır. Sünnetin bulunduğu rivayet, da vardır, başka bir rivayettir. Yani bize veda hutbesinden gelen rivayette değil, başka yerde yer alandır. Onun için, ''Veda hutbesinde bu yok'' demek, ''Hadis-i Şerif'te sünnetimi bırakıyorum yok'' demek, manasına gelmez. Ayrıca bunu destekleyen dünya kadar hadis vardır. Bir tanesi geçen hafta okumuştuk. Koltuğuna yaslanan insanlar gün gelecek, karnı doyurulmuş insanlar böyle böyle diyecek. Halbuki Allah'ın hükümlerini bir o kadar da bize verildi. Sünnetin içerisinde var manasını vurgulayan hadisi yad etmiş idik. Şimdi ayet-i kerime varıyor. Onu paylaşıyoruz. Ayet-i kerimede ve atiiullaha ve atiiur rasulahu muhzaru buyruluyor. Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin ve bunu çizgiyi çizmekten dışarıya çıkmaktan sakının buyruluyor. Cenab-ı Allah kendine itaat edilmesini emrettiği gibi Resul'e de itaat etmesini emrediliyor. Yani yâi ve kileri âman ve âtiyâ Allaha ve âtiyâ Ressûl'e ve iman edenler Allah'a ve Ressûl'üne sizden olan reisi devlet reisine itaat ediniz buyuruyor. Fala ve Rabb'kâ la yu'minûn hatta yuhkîmûk fi ma kendi aralarına münazara ettiklerine niza ettikleri konusunda sana danışmadıkça senin verdiğin hükme hiç itirazsız itaat itiraz etmedikleri sürece gerçek mümin olamazlar vurgusu yapılıyor. Hükmü Allah Resulü verecek onlar da buna hiç kalplerinde nükte duymadan leke duymadan güvenecekler, kabullenecekler. Bu şart koşuluyor. Devam ediyorum. O birinci Allah ve Resulüne İtaat edin ayet-i kerimede, فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ şeyin شَيْءٍ فَرُدُّوهِ Allah اللّٰهِ وَرْرَسُولِهِ Herhangi bir konuda ihtilafa düşerseniz, nizaya düşerseniz, onu Allah'ın hükümlerine ve Rasul'ün sünnetine döndürün durumuna bakın deniliyor. Karınızı onay ve verin, hükmünüzü ona göre verin deniliyor. Dolayısıyla bu ayet-i kerime der bir başka şey daha. Daha dünya kadar bulursun yine miras ayetlerinden sonra Allah'ın hudutlarıdır vurgusundan sonra kim Allah'a itaat ederse ve Resulüne itaat ederse vurgusu yine orada yapılıyor. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَغُدُوهُ Allah Resulü size neyi vermişse onu alın Neye son verin demiş sizi yasaklamışsa ondan uzak durun vurgusu var. Tekrar ediyorum biz sizi açıklamak için gönderdik, şunun için gönderdik, beşiir olarak gönderdik, nevir olarak gönderdik. Bütün bunları da sıralarsanız dünya kadar yakın tutar. Biz bir konuda bir ayet olsa bizi bağlar. İnsaf edin bin tane ayet olunca niye bağlamıyor veya niye çıkış kapısı aranıyor bunu bilemiyoruz. Ama ayet kelimelerin bizden istediği açık ve nettir. Dolayısıyla Allah'a itaat etmemiz yine aynı şekilde kim Rasule, waman yutgar Rasule fakat ata Allah kim Rasule itaat ederse Allah'a itaat etmiştir şeklinde çok açık vurgu olmasına rağmen niye hala zikzak çiziliyor? Bunu da anlamakta gerçekten zorlanıyoruz. Waman yutgar Rasule fakat ata Allah Enfal suresinin, Enfal suresinin olacak dördüncü ay, ayet-i kerimesi. Bunun gibi daha nice ayet-i kerimeler var. Bu ayet-i kerimeler Allah Resulü'nün tavrı, söylediği sözler ve sahabilerin İslam'ı ilk altın neslin uygulaması sünnetin dört dörtlük delil olduğunu ve takip edilmesi gereken yol olduğunu bize gösteriyor. Şimdi günümüzde sık sık o vurgu var. Yani sanki sadece ayet-i kerime, Kur'an Allah'ın kelamı yeterliymiş. Bu mesele bu kadar önemliydi. Neden Kur'an-ı Kerim'de yok? O kadar çok ifade edilmeye, dile getirilmeye başladı ki bütün bunları tattığınızda ciddiyet veya gerçekten Kur'an-ı Kerim'de olana uymak yerine haşa raydan çıkmaya yönelik olma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Biraz şuna benziyor. Türkçe Kur'an okumak, nasıl diyeyim, Kur'an'ı gündeme getirenler, neden Türkçe okuyarak namaz kılamıyoruz diyenler, iyi dikkat edin, çok defa namaz kılanlar değillerdir. Bu tür cümleleri namaz kılanlardan fazla duymuyoruz bizden. Nereden alnı secdeye gitmeyen birisi varsa o dile getiriyor Türkçe Kur'an'ın namaz kılmasını. O güzel kelimelerle de süslemeye çalışıyor, çok suni gitse de ben duygulanmak istiyorum. Anlayarak Rabbime ibadet etmek istiyorum gibi kelimeleri bulandırsa da tekrar ediyorum. Çok defa bu kelimeleri Rabbine hiç ibadet etmeyen, anlı hiç gitmeden, namaz dahi kılmayan, duygudan da ta nasibi olmayan insanlar dile getiriyor. Çok defa Allah Resulü'nün sünnetine muhalefeti de dile getirenler yine bu tip insanlardır. Gerçekten Allah'ın emrine itaat edenler, Gerçekten Kur'an-ı Kerim'in emri neyse bu konuda onu yerine getiririz diyenler, Allah Resulü size ne veriyorsa alın, neyden uzak duruyorsa uzak durun emrine itaat etmeliler. Kim Allah Resulü'ne itaat ediyorsa o insanla Allah'a itaat etmiştir emrine boyun bükenlerdir. olmadı Böyledir. Şimdi mezhep imamlarının bunlar vurgular, sünnet kesinlikle delildir. Sünnetin şıkları da Nedir? Bunlardır dedik. Şimdi üzerinde sık sık durulması gereken bir mesele haber-i ahad meselesi olmalıdır. Çünkü haber-i ahad, yani tek ravilerden gelen, tek zincirler gelen veya bir, iki, üçlü zincirlerle gelen rivayetler hadis kitaplarının çoğunu teşkil ederler. Bize nakleden hadislerin çoğunu teşkil ederler. Bu konuyla ilgili olarak elbette ki hadis ravilerinin hem bize verdiği bilgiler önemlidir. Bunu derleyen kitapların verdiği bilgiler önemlidir. Bir de bununla amel eden insanların, müştehitlerin bilgileri önemlidir. Bunu şunun için söylüyorum. Hadisçileri eskiden bunu paylaştık. Daha çok neye benzetirler? Eczacıya benzetirler. Bu ta birinci asırda var. Birinci asırda bu teşbih var. Hadis kitapları, hadis alimleri eczacıya benzer. Bir hadisin hangi meseleyle Hangi meseleyle bağlantılı olduğu hadis müellifi tarafından bilinir. İçerisinde rivayet zincirinde kimlerin olduğu bilinir. Hadisin hangi ahkamları içerisine aldığı genellikle bilinir. Bunlar hangi bölümde yer almalıdır? Hadis kitaplarına da o şekilde derci edilmiştir. Bu da bilinir. Ama bu hadisin diğer hadislerle yoğrularak, Ayet-i Kerimelerle yoğrularak, hayat gerçekleri yoğrularak fıkıh intikali ve intibakı nasıldır? Bunu sağlayan kimlerdir? Fakihlerdir. Fakihleri de o yıllarda tabiplere benzetmişlerdir. Şimdi o müştehitler, mezhep imamlarının biz hadisle ilgili kanaatlerini ve bu konudaki bilgilerini paylaşacağız. Şimdi fıkıhta bir kere hadis genel manada ittifakla delildir. Ancak bunun için şartlar var. Birincisi ravi Müslüman olmalıdır. Rivayet eden Müslüman olmalıdır. İkincisi bari ve akil olmalıdır. Bani akıl baliğ deniyor bilerek ben tersine çevirdim. <gülüyor> Niye akıl baliğ deyince ikisi aynı şey zannediliyor? <gülüyor> Halbuki baliğ kelimesi ergenlik yaşına girdi demek, akıl demek akli dengesi yerinde demektir. Üçüncüsü adil olmalıdır. Adil olmalıdır. Adil ne demek? Müslümanca yaşayan bir insan olmalıdır. Yani inanan, adaletli demek ama adaletten kasıt o değil. Yani bizdeki gibi verdiği hükümde adil manasına değil. Kendisi Müslümanca yaşayan, namazını kılan, orucunu tutan, helal ve harama mümkün mertebe riayet eden insan demektir. Fasık olmayacak. isyankar olmayacak yani. Adil bir insan olmalıdır. Dördüncüsü, zapta ehil olmalıdır. Zapt, ne kast ediliyor zaptı? Mi, bir şey demiştim, hafızası güçlü olmalıdır. Hafızası tuttuğu bilgiyi, öğrendiği bilgiyi zapt edecek, ezberleyecek, koruyacak demektir. Bu arada şunu söyleyeyim. Yaş ilerleyince birçok insanımızda eğitim duruyor. Zekası geri olduğu için durmuyor. Zekası köreldiği için de durmuyor. Kap alışmadığı için artık bilgiyi tutmuyor, ondan duruyor. Zaptı bu demek esasen. Eğitime eğer bir insan 10 yıl ara vermişse, belli bir süre ara vermişse, okuyor, anlıyor, kavuruyor. Bunda sıkıntı yok. Ama akıl tutmuyor onu. Korumuyor, kollamıyor. Niye o alışkanlığını yıllar sonra kaybetmiş? Bazı insanlar da yeterli zekada olmadığını zannediyor. Zeka anlamayla kavramayla ilgili bir meseledir. Akılda bilgiyi tutmak, onu depolayabilmek ayrı bir meziyettir. Eğer eğitimden hiç kopmadan böyle devam ederseniz, 50 yaşında da olsanız aklınız o bilgiyi toplar, derler, korur ve kollar. Ama birkaç yıl ara vererek bu bilgiyi kopartmışsanız, bu artık zeka ile ilgili değil, zaptla ilgili bir meseledir. Akıl artık onu korumaz ve kollamaz. Eskiden hafızalar, Yazılı bilgiden ziyade ezbere dayalı bilgiye yönelik oldukları için akıllar koruma konusunda son derece başarılıydı. Ebu Bekir'in bu konuyla ilgili örneğini verdim. Aynı şekilde bizdeki insanlar şimdi ezberciliği ortadan kaldıralım, ezberciye yöremeyelim, konuları anlayalım diyorlar. Bir taraftan haklıdır, bir taraftan haksızlık ediyorlar. Neden haksızlık ediyorlar? Özellikle okullarda işlenen şey ezbere dayalı bilgi ortadan kaldıralım. İşte akla dayalı bilgiyi, muhakemeye dayalı bilgi ortaya koyalım deniyor. Bir taraftan tekrar ediyorum, haklıdırlar, bir taraftan haksızdırlar. Çünkü neden? Bir, bir insan 6, 7, 8, 9 yaşlarında hafıza gücü muhakeme gücünden daha ileridedir. Bu yıllarda hafızlık yapanlar daha güçlü hafız olurlar, daha kolay ezberlerler, daha net oturur zihne. Birçok muhakemede işin aslını aslına anlayıp kafada yoğurmaktan bu devrede ezberlemek daha kolay ve daha net vererek gelir. Pekala Mevla böyle bir kabili kabiliyeti vermişse hem hafızayı iyi kullanmak için, geliştirmek için çalışmak hem de muhakemeyi çalıştırmak, geliştirmeye gayret etmek daha güzel değil mi? Bugün en zeki insanlar bile Cenab-ı Allah'ın verdiği beyin kapasitesinin çok küçük bir dilimine kullanabiliyorlar. Demek ki daha geliştirilebilir. Nasıl kas çalıştırılarak sporcular günlük çalışıyorlar. Kaslarını hem koşuya hem ağırlık kaldırmaya hem elastikiyete alıştırıyorlar. Beyin de böyledir. Aynı şekilde onu elastikiyete güçlü olmaya alıştırırsanız o ona göre gelişir. Hafız olan insanlara dikkat ediniz. Hafızlık tarafını geliştirdikler, muhakeme tarafını zayıf tuttuklar için hafızları gelişkindir, muhakemede zayıf düşerler. İkisini de geliştirseler, ikisinde de güçlü olacaklar. Aradan kaç yıl geçmişti? Ben de bilmiyorum. Herhalde bir 30 yıldan fazla geçmiştir. Babam askerliğini haritacı olarak yapmış. Bütün Trigonometriyi ezberlemiş, kitabı yanında durup da taşıp duracağıma sinüsleri, kosinüsleri bilmem neleri hepsini hafızasını ezberlemiş, hafızadan ona göre uygulama yapmış yıllarca. 30 yıl sonra trigonometride ve yer alan bütün rakamları, bütün formülleri tıkır tıkır ve neticelerini sayınca hepimizi dehşete düşürmüştü. Niye? Hafız hafıza kaydetmeye alışmış, kaydettiğini de 30 yıl sonraya bile hiç kendisiyle ilgili olmayan bir alanda koruyor. Şimdi insanlar bu bu bilgi, bu bilgi ve muhakemeyi kaybettikleri için ne yazık ki bilgi korunmuyor. Bu hadis ilminde son derece önemli bir vasıftır. Hem kimden aldıysan ravinin adını koruyacaksın. Sana hadis nasıl nakledilmişse o hadisi o kelimelerle koruyacaksın. Çünkü bu kelimeler oldukça önemlidir. Eğer bunda bir unutma ve bir sarsıntı meydana gelmişse bu Rabi'nin rivayetine zarar verir. Tekir ediyor. Dolayısıyla bir insan Müslüman olacak, bir insan ergenlik çağına ulaşmış olacak, bir insan adaletli olacak, kendisi haram helal tanıyan İslam'ı duyguları canlı olan bir insan olacak ve o insan hafıza gücüne sahip bir insan olacak, zapt ehli olacak. Şimdi yalnız şuna da izin verilmiştir. Bir insan bunu ne zaman yapacak? Hadisi rivayet ettiği sırada böyle olacak. Mesela diyelim ki çocukken bir hadis duymuş. Büyüdüğünde bunu ne hatırlıyor? Hadisi rivayet ederken ergen. Bu hadis geçerlidir. Hz. Ali radıyallahu an mesela çocukken yaşadığı hadisleri anlatıyor. Hasan Hüseyin anlatıyorlar. Enes radıyallahu an mesela bildiğiniz bir hadisi var 10 yaşlarındadır o günlerde. Allah Resulü'nün Medine'ye geldiği günler gibi coşkulu bir gün Medine'ye bir daha hiç yaşamadı diyor. O günlere ait olan hatıralarını anlatıyor. Yine Berâ İbn Azib var. O 12 yaşlarındadır. Onun ergen olma ihtimali var şey olarak büyük büyük ihtimalle çünkü sıcak iklim değiştiriyor. Haliyle ama o da ne diyor? Aynı bilgileri o da söylüyor. Yani o gün Medine başka diyor, arkasından kadınların, çocukların, insanların hep yollara döküldüğünü, Talal Bedru neşidelerinin söylendiğini, Medine o gün cıvıl cıvıl olduğunu dile getiriyorlar. Bunu ne zaman geçiyorlar sonraki yıllarda ama ne gün gördüklerini anlatıyorlar. 10 yaşındayken gördüklerini, 12 yaşındayken yine gördüklerini anlatıyorlar. Aynı şekilde çocuk olan insanlar, ben yedi yaşlarındaydım. Haçta annemle beraberdim. Yedi yaşında gördüklerini anlatan insanlar var. Yine peygamber efendimize bir çocuğu getiriyor annesi. Ya Resulallah bu sana biat etsin diyor. Peygamber efendimiz onu seviyor. Henüz o daha küçük diyor peygamber efendimiz. Ona dua ediyor. Bu bilgiyi bize daha sonra kim? Torunu anlatıyor aynı şeyi. O şahıs değil, o rivayet etmemiş takdir ilahı mı? Torunu anlatıyor. Ve niçin Allah Resulü bana dua etmişti diyor. Niçin dua edildiğini söylemiyor. Biz torunundan dinliyoruz niçin dua ettiğini. Torunu diyor ki, Dedem çarşıya pazara gittiğinde Abdullah ibn Zübeyir ile Abdullah ibn Abbas veya Abdullah ibn Ömer gelirlerdi dedeme. Biz de kendine ortak et derlerdi. Niye ortak ettiyorlar? diyorlar? Çünkü Allah Resulü dedeme bereket için dua etmişti diyor. Ticaretinin bereketi için yaptıkları bereketli olsun diye dua etmişti. Onu bir şey alacağı satacağını gördükleri zaman hemen gelirdi. Abdullah İbni Zübeyr ile Abdullah İbni Ömer bizi de ortak et derlerdi. İnan ortak olurlardı. O gün çarşı alışveriş yaparlardı. Dedem benim elime o gün getirdiğimiz kadar parayı teslim eder gönderirdi. Bir o kadar da kendinde kalırdı. Demek ki de kar ederdi diyor. Biz böylece dolaylı torundan gelen bir rivayetle peygamber efendimizin dedesine niçin dua ettiğini, nasıl dua ettiğini anlamış oluyoruz. Bunlar hep çocukluklarda yaşanan şeyler ama bunu ne zaman anlatıyorlar daha sonra ergen olunca anlatıyorlar. Bu hadis-i şeriflerde kıymete biniyor bu yüzden. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz devrinde gelen Bizans elçisi var. Peygamber Efendimiz'i görmüştür ama daha sonra Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra tekrar Medine'ye dönmüştür, Müslüman olmuştur ve İslam saflarında kalmıştır. Ama duyduğu Müslüman olmadan öncedir, anlattığı nedir? Müslüman olduktan sonradır. Hatta darbı mesel zikrederler onun için. Peygamber Efendimiz sahabi değildir. Ama anlattı merfudur, muttasıldır diyorlar. Yani merfudur, Allah Resulü'ne dayanır. Arada ravi yok, muttasıldır. Çünkü direkt Allah Resulü'ne duymuştur. Hem de sahabi değildir, bu kimdir? Şeklinde e, ifadelerle delil ve misal gösteriyorlar. Bunlar değer taşırlar. Evet. Şimdi Hanefilerin buna ek şartları var. Yani bu şartlar ittifak halindedirler. Tekrar ediyorum. Yani ravi Müslüman olacak, ergen olacak. Akli dengesi yerinde olacak, adil olacak, zapt olacak. Şimdi hanefilerin buna ek koyduğu şartlardan bir tanesi nedir? Ravi rivayet ettiği hadiste kendisi amel edecek. Başka türlü amel etmeyecek. Eğer başka türlü amel ediyorsa sahabi bunu kolay kolay yapmıyor. Demek ki bildiği ve duyduğu bir başka hadis var demektir diyorlar. Veya hadise başka türlü yorumluyor, tefsir ediyor diyorlar. Şöyle diyeyim isterseniz, Ebu Zer radıyallahu anh'ın, daha evvel zaman zaman paylaşmıştık yalnız vefatının, Ebu Zer radıyallahu anh, Rebeze'deyken, yollardan artık gelip gidenler kesilmiştir. Haç mevsimi bitmiştir. Onun bulunduğu Rebeze denilen mescid, haç güzergahının üzerindedir. Özellikle, Medine, Mekke yolunun biraz dışında daha ziyade doğudan Kufa istikametine, bugünkü Kuveyt istikametine, Kasim bölgelerine, o bölgelere giden insanların güzergahına daha yakın düşüyor. Gelen giden insanlar tamamen kesilmişlerdir yollardan. Bu devrede hastalanmıştır. Haç mevsiminde gelen tarafından yoğun insanlar geliyor, Haç dönüşünde de yoğun insanlar oraya uğraşıyor. Ama giderek yollar tenhalaşmıştır. Ebu Zer radıyallahu anh da hastalanmıştır. Kadıncağız başında hanımı var. Hanımı ateşini düşürmeye çalışıyor, uğraşıyor, ediyor, gidiyor ama ateş bir türlü düşmüyor. Hastalık gerilemiyor, giderek ilerliyor. Kadıncağız bu sefer çaresizlik duyduğu için ağlamaya başlamıştır. Onun ağladığını hisseden Ebu Zer radıyallahu anh gözlerini açmıştır. Ağlama demiştir. Ben böyle öleceğimi biliyorum. Allah Resulü benim için huve yemşi vahde yalnız başına yürür. Ve yemutu vahde yalnız başına ölecektir buyurmuştu. Ve yalnız başına haşredilecek demişti. Onun da gerçekleşeceğini umuyorum. Ben böyle öleceğimi biliyorum diyor. Bu hadisi daha önce Peygamber Efendimiz Tebuk de söylediği için bu hadis bize ulaşıyor. Ama şu ulaşmıyordu. Korkmayın diyor arkasından. Size de bana da sahip çıkanlar olacaktır diyor. Ben vefat edersem cenazemi yol ortasına çıkarın. Sahip olan gelecektir ve üzerine düşeni yapacaktır diyor. Biz böylece Ebu Zerden son nefesinde bir şey daha öğrenmiş oluyoruz. Allah Resulü ona böyle ölünce belki de onu sordu bilemiyoruz o tarafını anlatmadığı için. Ya Resulullah, hep yalnızlıkta mı kalacağım diye mi sordu? Ne oldu ne liyanetti bilemiyoruz ama Efendimiz ona kendisine sahip çıkanın olacağını söylediğini kendisinden böylece duymuş oluyoruz. Vefat etmiştir. Vefat edince mescidin işlerine bakan Vulem diye Vulem genellikle hizmetkar çocuklara denilir. Erkek çocuğa denilir. Bazı rivayetlerde bunun Ebû Zer'in kendi oğlu olduğu naklediliyor. Bazı rivayette hayır hizmetine yardım eden bir genç çocuk olduğu söyleniyor. O hanımıyla beraber alarak Ebu Zer radıyallahu anh'ı yolun ortasına çıkartmışlardır. Kadın artık dayanamıyor. Yalnızlığın verdiği duyguyla da mescidin merdivenine oturmuş hıçkırarak ağlarken ufaktan bir grup, ufuktan bir grup görülmüştür. Giderek yaklaşmıştır. Gelen Abdullah İbni Mesud'tur. Haç'tan dönüyor. Grubuyla beraber dönüyor. Kufe'den gelmiştir. Mekke'ye gitmiştir. Sonra gerisin geri dönüş yapıyor. Bu aziz insanın, bu grubun 14 kişi civarında olduğu nakli bizlere geliyor. İlk önce ağlayan kadını görmüştür. Atını oraya doğru sürmüştür. Kadına sormuştur. Ya Emet Allah niçin ağlıyorsun diye. O da Allah Resulü'nün burada bir dostu öldü. Yanında kimse olamadı. Dayanamadım. Çaresiz kaldım. Kendimi tutamadım. Alıyorum demiştir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh bu ifadeleri duyunca ve Allah Resulü'nün dostu ifadesini duyunca kim diye sormuştur? Ebu Zer denilince de beyninden vurulmuşa dönmüştür. Hemen atından atlamıştır. Gitmiştir Ebu Zer'e sarılmıştır. Doya doya ağlamıştır. Sonra kefenini ona kendi kefenini diyorum cübbesini ona kefen yapmıştır. O yıkamıştır, namazını o kıldırmıştır, toprağı o vermiştir, kadın ve çocuğu alarak oradan gitmiştir. Bize mesela Ebu Zer radıyallahu anh, vefatı sırasındaki bu haberi gelmese biz onun bu hadisini bilemiyoruz. O bize duyuruyor, o bize aktarıyor. Ya böyle aktaracak veyahut da sonuna kadar ne olacak? Kendisi bu hadiste amel edecek de, Abdullah İbni Mes'ud onun için biraz aklıma geldi. Mesela bunun en açık örneği şudur. Abdullah İbni Mes'ud haçtan sonraki yapılan fiillerin deravisidir. Şu demek. Efendimiz biliyorsunuz geliyor. Cemre-i Akabe'ye birinci gün sadece Cemre-i Akabe'ye taş atılır. Yedi taş atılır. Birinci gün yedi taşını Cemre-i Akabe'ye atıyor. Tamam. Arkasından kurbanlarını kesiyor. Kurbanlarını diyorum, peygamber efendimiz biliyorsunuz 100 kurban getirmişti. 63'ünü bizzat kendi kesmiştir. Geriye kalanlarını Hz. Ali'ye emretmiştir. Hz. Ali radiyallahu anh kesmiştir. Tabi insanın aklı da donup kalıyor şimdi. Biz bir tane kurban kesince akşamı ediyoruz. Allah Resulü 63 tane kurbanı kendisi kesmiştir. Bir fiil kesmiştir. Gerisini Hz. Ali kesmiştir. Sonra tıraş olup ihramdan çıkmıştır. Şimdi sıralı tekrar ediyorum, ilk önce taşını atmıştır, sonra kurbanını kesmiştir, sonra tıraş olup ihramdan çıkmıştır, anlaşıldı? Bunun arkasından bir sahabe geliyor, Ya Resulallah diyor, ben taşıma atmadan kurban kesmişim. Peygamber Efendimiz, La haraş diyor. Bir tanesi Ya Resulallah, ben kurbanım kesilmeden başımı tıraş etmişim. Bir de öğretim devresi ya, ilk devreye bu tip davranışlar çok oluyor. Peygamber Efendimiz ona da la haraj diyor. Arkasından bunu aktaran Ravi diyor ki, kim diyor önce sonra şöyle şekilde anlatsa diyor, Allah Resulü o gün hepsine la haraj dedi diyor. Şimdi bu hadisi bize nakledenlerin arasından bir tanesi de Abdullah İbni Mesut radiyallahu anh'tır. Gelen hadisi de bu konuda nettir. Buna dayanarak diğer alimlerin hepsi diyorlar ki, bu sıralama sünnettir. Bu sıralamaya uymayan sünneti terk etmiştir. Bu haccına herhangi bir zarar vermez. Herhangi bir noksanlık da getirmez. Niye? La haraj hadisi bu konuda çok açık ve nettir diyorlar. Ebu Hanife rahimahullah bu sıralama vaciptir. Bu sıralamayı terk eden bunu telafi için kurban kesmelidir diyor. Hemen hemen hepsine muhalefet var. Pekala Ebu Hanife bu kanaata nereden varıyor? Abdullah Ebi Mesud'dan varıyor. Laharaç hadisini hem rivayet ediyor, hem de bu sıralama bozulduğu zaman kurban kesiyor ve başkalarına da kestiriyor diyor. O zaman laharaç sıkıntı yok, problem yok manasına bizim bugünkü ifademizde. Bir de en çok laharaç kelimesi günah değildir. Bu sana günah ve vebal getirmez manasınadır. O zaman bu hadis kurban kesilmeyecek, dünyevi cezası olmadığı manasına değildir. Günah getirmez, vebal getirmez, haccına zarar vermez manasınadır. Doğru olan kurban kesilmesidir. Bu sıralamanın vacip oluşudur. Çünkü Abdullah İbni Mesud hadisin ravisidir. Ravi böyle hareket ediyor diyor. Buna, buna binaen bu sıralamayı, bizim halkımız da bu sıralamayı, yapıyordu şimdi giderek unutmaya başladı şeydi nasıl diyeyim giyanetin uygulamaları sebebiyle ortalık karışmaya başladı ama bizim insanımız buna iyi riayet ederdi riayet ederdi hatta kendi kendilerine halkın bir özetlemesi vardır güzel özetlemeden bir tanesi öyleydi taş baş ve tıraş derlerdi taş atacaksın sonra baş keseceksin sonra ondan sonra da tıraş olacaksın şeklinde özetleme yaparlardı trafik şimdi karıştı bu şeyin sebebi buradaki vücubun ve tertibin vacibiyetine Ebu Hanife'yi götüren bu anlayıştır. Ravi rivayet ettiği hadisle kendisinin amelinin hükme va hadisin anlaşılmasına ciddi tesiri vardır onda. Evet. Sebe sebebi budur. Yani nitekim buna delil de gösteriliyor. Sahabilerden bir tanesi de Peygamber Efendimize o yıllarda eee daha sonraki gibile, bir de bit başlarsa başta temizlemek de kolay olmaz. Sökükünü sökü batmak kolay olmaz. Başında bu şekilde bitlenme olan bir sahabi bir türlü önünü alamayınca peygamber efendimize telbit yapayım mı diyor. Telbit saçı keçeleştirmek demek. Bir, bir madde hazırlıyorlar. Saç beton gibi oluyor. Taş gibi oluyor. İçerisinde bit falan pire falan bir şey barındırmıyor artık. Ya öyle yapıyorlarmış ya tepten, dipten tıraş ediyorlar. Sıfıra vuruyorlar. Bu sefer saç kalmadığı için bit kalmıyor. Kurtulma yollarından olarak böyle yapayım mı diyor. Peygamber Efendimiz ona la haraj diyor. Yap diyor. La haraj sonra bir kurban kesersin diyor. La haraj sonra bir kurban kesersin diyor. Dolayısıyla yani kurban kes, kesme konusunda ona bu şekilde kurban kesersin ifadesi yine de evet bunu günah getirmez. Bunda vebal yoktur. Ama yine de kurban telafi ise vardır manasını anlıyor. Çünkü haçta hiç vebal olmayıp da kurbanı gerektiren şeyler de var. Yanlışlıkla bir iş yapıyorsun, ihram yasa işliyorsun. Kasten yapmadığı için günahı yok ama cezası var. Basit bir şey söyleyeyim ben daha. Uyurken arkadaşınız ihramlısınız, uyuyorsunuz. Arkadaşınız geldi bir güzelce sizi kokuladı. İyilik etmek için de koku sürmüş olabilir. Çünkü böyle birbirlerine yapıyorlar. İhramlı olduğunu unutuyor anda. Bir güzel kokuladı. Bu nedir? Vebal değildir. Sizin haberiniz bile yok ama kokuyu siz sürmüşsünüz, kurbanı siz kesersiniz. Evet, kasten yaptıysa vebal arkadaşınız olur ama kurbanı siz kesersiniz. Bunun gibi hiç vebal olmadığı halde dünyevi cezası olan var mı? Evet var. Ebu Hanife rahimullah buna hamle diyor. Oradaki hadisi şerifi. Şimdi bir şey daha var Ebu Hanife. Bir de umumi, umumi belva'ya muhalif olmamalıdır, diyor. Umumi, belvaya, umumi, umumi belva şu demek, yani umumi belva geldi miydi hükümde hafifleşme olur. Umumi belva'ya ve kıyasat, kenel kaydılara ters düşmüyorsa bu sefer öyle bir uygulama olur. Umumi belva'nın e, belki de misalini şöyle vermekte fayda var. Daha önce bununla ilgili herhalde bir söz geçti gibi ben hatırlamıyor hatırlıyorum. Hatırlamasam da şey yapınız. Ne yapılır? Mesela çamur. Özellikle köy yerlerinde çamurları düşününüz. Çamurların içerisinde sığırlar geliyor köye giriyor. Sığırlar köyden gidiyor. At geliyor, eşek geliyor ve benzeri hayvanlarla yollar iç içe. Tavuklar geziyor, şunları ediyor, bunlar ediyor. Tavuklar, sığırlar oraya pisliyorlar. O çamurla beraber karışıyor. Bu çamurla karışan şeyler paçanıza bulaşıyor. Bir de yollar çamur olunca, yürüyünce, adımını kaldırarak yürüyenler ayrıca tabanın arka tarafı çamur atar, paça yukarıdan aşağı bir iki karış çamur, çamur olur. Bu vaziyette o çamurun içerisinde biz biliyoruz ki necaset var. Bu umumi belvadır, bu nevi çamurlardaki necaset Cenab-ı Allah tarafından affediliyor şerif şerif, eteklere sürülüyor, paçalara sürülüyor, affediliyor. Eğer affedilmeyecek olursa bu insanların çoğunun namaz olmaz. Niye umumi belva? Yaygın insanların bundan kolay kurtulması mümkün değil. Kolay kurtulma mümkün olmayınca devreye hafiflik, hafifleştirme giriyor. Rabbimiz bizi bizden iyi biliyor. Dolayısıyla devreye giriyor. Umumi belvaya zıt olmayacak. Daha güçlü olması gerekiyor. Eğer umumi belvadan e, gele ile ilgili bir mesele ise hadisin güçlü şekilde gelmesine şart koşuyor. Şimdi bir şey daha, hadis genel İslami kaidelere, bunu kıyasa muhalif olmayacak diye deniyor ama şöyle ifade edelim, İslam'ın ana prensiplerine, ana kaidelerine muhalif olmayacak. Tekrar ediyorum, haber ahadla gelen hadis, İslam'ın genel prensiplerine, ana kaidelerine muhalif olmayacak. Musarra hadisi diye bir hadis var. Bir başka ifadeyle muhaffele hadisi diye bir hadis-i şerif var. Musarra biz niye diyoruz veya muhaffele niye diyoruz? Hayvanın göğsünde süt biriktirilmiş, iki üç gün sağ almamış, pazara bu şekilde getirilmiş. Bu da, evvel, bu da geçti hatırladığım kadarıyla. Bu kandırmaya yönelik bir tasarruftur. Ama hadis-i şerif şöyle, Peygamber Efendimiz o hayvanı geri verin, musarra olduğu göğsünde süt biriktiği almışsa geri verin, üzerine de bir sağ hurma verin diyor. Ebu Hanife Rahimullah bu hadiste amel etmiyor. Bu hadis sahih hadistir. Hemen hemen her hadis kitabında olan hadislerdendir. Bütün fıkıh kitaplarından nakledile gelen hadistir. Ve bu yüzden dolayı da Ebu Hanife Rahimullah Tenkit ediliyor, re'yi hadisin önüne geçiriyor diye. Hayır. Re'yi hadisin önüne geçirdiği için değil, hadisin metmini direkt hüküm almaya uygun bulmuyor. Hadis e, sahih bile olsa dahi. Tekrar el musarra veya muhaffele hadisi diyoruz biz buna. Ebu Hanife Rehimallah bunu genel kaidele zıt buluyor, şöyle zıt buluyor. Bir hayli sıkıntı var bu hadis-i şerifin metmini anlama konusunda. Ben özetlemeye çalışayım birkaç tanesini. Bir tanesi şöyle. Şimdi ben keçi satın aldım. Keçi, keçi de iki kilo süt çok iyi bir süttür. Bu hadis-i şerife keçiydi, koyundu, inekti, sığırdı, mandaydı veya inek cinsleriydi birbirinden ayırmıyor veya deveydi ayırmıyor. Musarra hangi cins olursa olsun göğsünde süt biriktirilmiş hayvana deniyor. Birkaç gün sığ almamız, süt biriktirilmiş pekala ben bu hayvanı aldım. Üç gün sağdım. Ortaya çıktı ki ilk gün çok süt çıktı. Çünkü göğsünde süt birikmişti. ikinci gün az süt çıktı. Üçüncü gün az süt çıktı. Anlaşıldı ki bu hayvan bekletilmiş bir hayvan. Kandırmaya yönelik satılmış bir hayvan. Bir kere bunda kanı kandırmaya çalışan insan veballidir. Yaptığı davranış doğru değildir. Müşteri kusurludur. Satıcı kusurludur. Şöyledir, böyledir. Bu tarafını bir kere bıraktık, incelemiyoruz. Ama ben bu hayvanın sütünden üç gün istifade ettim. Üç günün sonunda hayvanı istersem iade edebiliyorum. Ama iade edersem hadis-i şerife nedir? Bir sağ hurma veriyorum. Sa hacim ölçüsüdür. Yaklaşık olarak içerisine hurma doldurursanız dört kilo civarında gelir. Buğday doldurursanız üç buçuk kilo civarında gelir. Bir sağ hurma veriyorum. Pekala benim aldığım hayvan keçi ise... Koyunsa bir sağ hurma sütünü bayağı dengeler. Tamam. Ya benim aldığım inek ise koyunlardan bir erkeki litre, ikişer litre süt aldıysa taş tasasın 3-4 litre, 5 litre eder. Ama inekten günde 5 litre alabilirim. 3 günün içerisinde 15 lira, 10 oluyorsa mantofun inen de 25 kilo, 30 kilo süt normal sütlerden sayılıyor. Diyelim ki onar kilodan olsa otuz kilonun karşılığı da ben bir sahuruma veriyorum. Beş litre sütün karşılığı da ben bir sahuruma veriyorum. Bu İslam'ın genel prensiplerine denk değil, dengeli değil, uyumlu değil. Haniyle burada bir dengesizlik var. Halbuki verilen ceza, ödel ve tazminatlar hep ne olmalıdır? Dengeli olmak zorundadır sen bunu camı kırdın, camın iki kat parasını öde, üç kat parasını öde diyemezsin normalde bir insana. Verilen cezalar dengeli olmalıdır. Tazminatlar dengeli olmalıdır. Bir şey daha. Ben bu hayvanı diyelim ki üç gün sütünü salmışsam üç günde karnını ben doyurmuşum. El haracı bir zaman diye bir kaide var. Sen üstleniyorsun. Dolayısıyla elde edilen ganimeti o malın getirisi, götürüsü de sana ait olmalı. Tabi işin daha detayını incelersen, 3 gün içerisinde büyüyen tüyünde de senin payın vardır. Büyüyen işte kendisi yavru büyümüşse, onda da kilo almışsa onda da payın vardır. Bütün bunlarla yan yana düşmüyor ve uyuşmuyor. Bir de hurma verilir deniyor. Hatta bir rivayette buğday değil bak hurma şeklindeki bir ikaz var. O da, o da uyuşmuyor. Neden uyuşmuyor? Çünkü... Hurmanın Medine'deki fiyatı başkadır. İnan Mekke'deki fiyatı başkadır. İstanbul'daki fiyatı çok başkadır. Moskova'ya gitsen fiyatı daha başkadır. Hurmanın zor ulaştığı bir yere varınca, hele de eskisi gibi nakliye olmayınca, hurma şimdi Türkiye'de veya İstanbul'da yakın tarihlerde çok var. Bundan yıllar önce hurma bulanın altın bulmuş gibi olurdu neredeyse. Çok azdı veya yoktu. Şimdi her taraf doldu. Kıymeti eskiye göre azaldı. O yıllarda Şimdi hala hurmanın gitmediği yerler var. Natgeye'nin zor olduğu günler var. O günlerde hesap edeceksin. Pekala yine İstanbul'da da ben bir sahurma vereceğim. Medine'de bir sahurma vereceğim. Bosna'da da bir sahurma vereceğim. Bu dengesizdir diyor. Pekala bu dolayısıyla bu hadis sizin amel ettiğiniz bu şekliyle amel edilemez diyor. Bu sefer zihin yormaya başlıyor. Fıkıh esasen buna deniyor. Zihin yormaya başlıyor. Bu ne olmuş olabilir? Bir hadisenin çözümü olmuş olabilir diyor. Yani bir Müslüman çarşıda fiilen, zaten onun üzerine söylüyor hadis-i şerifte, çarşıda fiilen bir hadise ceryan etmiş. Bu hayvan, bir insan sütü biriktirmiş böyle bir hayvanı birisinden satın almıştır. Ortaya çıkmıştır ki bu hayvanın göğsünde süpü eklenmiş ve kandırılma ceryan etmiş. Peygamber Efendi o şahsa diyor ki, Dilersen bu malı bu şekilde satın alabilirsin. Buna hakkın var. Dilersen kandırmaya yönelik davranış olduğu için malı eski sahibine iade edersin. Her şeye rağmen de gönlü sende kalmasın, hakkı da sana geçmesin. Üstüne de üç gün sütün içtin, bir sahurma ver diye bir olayı süt yoluyla Allah Resulü çözmüş olabilir. Bu bize emsal teşkil etmelidir. Biz de iki insanın arasını çözmek istediğimizde, hem arada problem kalmasın, hak hukuk kalmasın, iki insan da birbirine düşmesin, bir tarafının da gerekirse kulağını çekelim ama bu çok üsluplu olsun, kimseyi yaralamadan olsun, Allah Resulü'nün ki böyle bir hadisenin ancak örneği olmuş olabilir, yoksa genel manada olmuş olmaz diyorlar. Bu bir emsal çözümdür. Buna başka misal, Peygamber Efendimiz'in çözümüyle ilgili başka misaller de veriyorlar. Bu da vokabildendir haliyle böyle bir konuda, şer'i kaidelerle uyuşmayan bir konuda bütünüyle almamız mümkün değildir diyorlar. Şimdi aynı konu diğer Ahmed İbni Hanbel Merhum ile İmamı Şafii Rahmetullah'ı o ilk defa söyledik ya dört madde söyledik. O dört madde onlar için yeterlidir. Ancak Ebu Hanife böyle bir ek üç şart getiriyor. Yine İmam-ı Malik'ten başka şartların geldiğini görüyoruz. İmam-ı Malik'in genel kaydeden bir tanesi de Haberi ahat Medine halkının ameliyle ters düşmeyecek diyor. Niye? Çünkü Medine halkının içerisinde yaşamıştır o. Medine halkının içerisinde yaşamıştır. Biliyorsunuz Hicri 93 yılında dünyaya gelmiştir. Yani aradan peygamber efendimizin vefatından sonra yaklaşık şöyle böyle 80 yıl sonra dünyaya gelmiştir. Henüz tam bir asır geçmemiştir. O Medine'deki içinde bulunduğu halkın bir çoğu sahabiyle iç içe yaşamıştır. Şimdi Ebu İmam Marik'i düşünün 10-15 yaşlarında halini düşünün 10-15 yaşlarındayken Diyelim ki 50-60 yaşında olanlar, tanıdığı birçok insan kimle beraber yaşamıştır? Sahabiyle iç içe yaşamış, sahabi görmüş insanlardır. Ve onların yoğun bulunduğu bir şehirde bulunuyor. O da ne diyor? Gelen haberi ahad Medine halkının ameline aykırı olmayacak, ters düşmeyecek. Çünkü Medine halkı o insanlardan görerek yapıyor diyor. Böyle bir şart onun ek olarak var. Şimdi şer'i asaslara zıt olmayacağı şartında o koşuyor. Şimdi İmam-ı Şafii rahmetullah hadise oldukça bağlıdır. Bu üstü bu da direkt olarak tercih eder. O da Mürsel'i kabul etmez ama Sa'id ibn Müseyyib'in kabul eder. Ahmed ibn Hamber onda okumuştur ve daha önce paylaştığımız gibi onun üslubunu benimsemiştir ve direk hadise daha meyilidir. Dolay, dolayısıyla onların direk olarak hadisi diğerlerinin önüne geçirme ihtimali ve uygulamaları daha yaygın ve baskındır. Evet. Şimdi bir şey daha getirelim. Ne dedik? İlk önce sünnetin Delil olarak sıralamakı yeri ikinci sıradır dedik. İkinci sırada olan bu sünnet ne yapıyor, kitaba göre durumu nedir, mevkisi nedir? Eğer bunu tartışacak olursak, hadislerin birçoğu ayette bulunanları birinci derece teyit eder. Yani ayette vardır, sünnet de verdiği haberlerle ona destekler, bazen ona uymanın ecreni sadakatin ve vefanın karşılığına ne yapar? İşaret eder. Bazen ayet-i kerimelerde mücmel olarak, kısa olarak anlatılanı bize o izah eder. Ayet-i kerimede mücmel olarak anlatılan ne demek? Eğmiz salate, namazı kılın diyor. Namazı biz nasıl kılacağız? Bunu bize kim izah eder? Hadis-i izah eder. Zekatı verin diyor. Devede zekata nasıl vereceğiz? Sığırda nasıl vereceğiz? Koyunda nasıl vereceğiz? Ekili arazide nasıl vereceğiz? Meyvelerde nasıl vereceğiz? Ticari eşyada nasıl vereceğiz? Para nakitte nasıl vereceğiz? Bunu bize yüzdesini, şeklini, nasıl olacağını, şartlarını ve benzerlerine kim hep anlatıyor, aktarıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O izah eder, o aktarır. Herde de, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاءَ اِلَيْهِ Yol bulan insanlar için Beytullah'ı hacc etmek, her mümin üzerinde Allah'ın hakkıdır diyor ayet-i kerime. Pekala bu hac fiili nasıl gerçekleşecek? Hacca giden insan Beytullah'ın yanında ne yapacak? Safa Merve'de ne yapacak? Arafat'ta ne yapacak? Mina'da ne yapacak? Müzellife'de ne yapacak? Gelirken ne yapacak? Haçtan dönerken ne yapacak? Neyi nasıl ve ne şekilde yapacak? Bütün bunları bize kimi izah ediyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz izah ediyor. Eğer esasen sünneti devreden çıkarırsanız birçok şey muallakta kalıyor demektir. Mücmeli izah eder. Bunun nice özelliklerini, nice güzelliklerini biz hep görüyoruz. Bazen umumi tahsis eder. Mesela bugün sabah dersinde de geçiyordu. Ayet-i Kerimelerde bütün çocukların miras alacağını söyler. Ama hadisi şerifler ne diyor? Katile miras yoktur diyor. Bir insan mirasçısını öldürmüşse miras alamaz. Aynı şekilde vasiyet geliyor. Vasiyet herkese miras vasiyette bulunabileceğini bize bildiriyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz mirasçıya vasiyet yoktur diyor. Böylece mirasçılardan bir tanesine vasiyet bırakılmayacağını onu devre dışı bırakıyor. Yine ayet-i kerime demin dedim çocukların hepsine miras bırakabileceğine ayet-i kerime nasıl kalacağını çocuklara atlatırken hiç istisna yapmıyor. Ama yine hadisi şeriflerde bir Müslümanın kafire, kafirin Müslümana mirasçı olamayacağını söylüyor. Yani din farklılığı mirasa manidir. Bu nerede geliyor? Hadisi şerifte geliyor. Böylece umumi taksit edebiliyor, mutlaka takyit edebiliyor, sınırlandırabiliyor, üzerini önüne kesebiliyor. Şimdi bir başka. Bazen hadis-i şerif güçlü gelince nessedebiliyor? Deminki olduğu gibi, lavası yeteli variste olduğu gibi. Şimdi bunun arkasında hükmü bulunmayan ve hükmü bilinmeyen bir sürü meselede de Allah Resulü yeni hüküm koyabiliyor. Buna yetkisi var. Bunu hem ayet bildiriyor hem de Resulullah'ın davranışları geriye de bıraktığı biliniyor. Mesela şufa hakkı. Ayet-i Kerime'de biz bunu bilmiyoruz. Şufa hakkı ne demek? Ortakların veya komşuların hakkına şufa hakkı diyoruz. Yani benim ortağım hissesini bana sormadan bir başkasına satamaz. İlk önce bana soracak. Ben nakit para ihtiyacım var. Yola devam edemeyeceğim. Veya bu işi bırakıyorum. Başka iş yapmak istiyorum. Şöyle bir iş tercih ediyorum. Hissemi de satacağım. Ne olacak? Bunu ilk önce bana teklif edecek. Benden sonra başkasına satabilir. Hayır bunu bana teklif etmedi. Diyelim ki Mehmet'e sattı. Kaça sattı? Hissesini 10 bin liraya sattı. Hadis-i şerifler bana hak veriyorlar. Bu 10 bin lirayı ben öderim Mehmet'e ve o para alırım. Ne hakim bunun önüne durabilir ne de bir başka. Benim böyle bir şufa hakkım var. Bu şufa hakkımı kullanarak bana başkası ortak edinilmek isteniyorsa ben bunu önleme hakkına sahibim. Çünkü her insan ortaklığı her insanla sürdüremez. ve okuna kadar sürdürmüş, sürdürmüştür. Şimdi esasen maddi durumu müsaittir. Ama ortağıyla yola devam ettiği için almıyordur. Ama bir başkasına satacağı zaman ne olur? Onun payını alabilir. Diyelim ki 10 bin lira dedi de ben 10 bin lira gözüme kestiremedim, alamadım. 10 bin liraya başkasına satarsa o zaman itiraz edemem. Daha fazlasına satarsa hiç itiraz edemem. Ama gitti de başkasına 7 bin lira sattıysa yeniden şu fa hakkım devreye girer. Ne olur? O fiyatı bana söylemedi çünkü. Ben o fiyatı alabilirdim. 10 bin lira etmezdi veya o değerde alamazdım ama 7 bin lira alabilirdim. Yeniden şu fa hakkım devreye girer. Bütün bu bilgiler bize nereden geliyor? Ayette olmadığı halde hadisten geliyor ve biz bununla amel ediyoruz. Bunu da bu şekilde Bilgilerimiz arasını alıyoruz. Zaman zaman hadisi şeriflerin içerisindeki bilgiler ayette ek olarak da bize hüküm ve hak verir, salahiyet verirler. Ona göre hareket ediyoruz. Şimdi bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin fiilleriyle ilgili bize bilgi var. Şimdi Peygamber Efendimizin fiillerini bazen birbirinden ayırmak da gerekiyor. Bir kere Allah Resulü birçok fonksiyonu bir arada yapmıştır. Bir, o Allah'ın elçisidir. Allah'ın Resulüdür. İki, o imamdır. Üç, o aynı zamanda devlet reisi manasına imamdır. Devlet reisidir. O cihat meydanında komutandır. O Allah'ın kelamını şerh eden, tefsir eden, açıklayandır. Bu da lübüvvetinin bir parçasıdır. Bir de o beşerdir. Beşer olan halleri vardır. O ev reisidir. O babadır. O mesela annedir. O başka insanların üzerinde hakkı olduğu bir insandır. O insan olarak da başkalarının üzerinde onun da hakları var. Bütün bunları peygamber efendimizin kendisine göre değerlendirmekte fayda var. Nebi olması sebebiyle şahsına mahsus olan haller de var. Bütün bunların hepsini birbirinden ayırmak lazım. İşin hadisenin içerisinde tatlı hatıralar da var. Daha önce bahsettik hatırladığım kadarıyla efendimiz kimlerin kendine hakkı geçmişse bunları hiç unutmamıştır. Hep hürmet göstermiştir. Hatice Validemiz de bu konuda son derece takdiri değerdir. O da kimin Allah Resulü'ne emeği geçmese Hatice Validemiz'den büyük yakınlık ve hürmet görmüştür. Kim gibi? Süt annesi Halime gibi. Kim gibi? Ümmü Eymen gibi. Kim gibi? Ebu Leheb'in Süveybe isimli bir cariyesi var. Allah Resulü'nü anlasından sonra ilk emziren o olmuştur. Çok iyi birisidir o. Peygamber efendimizin dünyaya gelince doğum müjdesini Ebu Leheb, amcası Ebu Leheb'e o götürmüştür. Amcası bu müjde karşılığı, onu azat etmeyi vaat etmiştir Süveybe'ye. Ama hiç bu vaadini yerine getirmemiştir. Ta ne kadar yıl? Hicretten sonraya kadar. Hicretten sonra ne demek biliyor musunuz? Allah Resulü doğunca vaattir. Allah Resulü yaklaşık 52-53 yaşlarında hicret etmiştir. Kaç yıl gecikmiş? 53 yıl gecikmiş. 53 yıl sözünde durmamış. Süveybe çok iyi birisidir. Çok olgun birisidir. Onu satın almak ve azat etmek için Hatice Validemiz çok çırpınmıştır. Allah Resulü'nü emeğe geçti çok iyi birisidir diye. Bunu bildiği için Ebu Leheb satma da satmamıştır. Daha sonra sözünde durmuyorsun diye dedirtmemek için bakın sözümde duruyorum. Manasına Peygamber Efendimiz Hicret ettikten Medine'den ona da düşkünlüğünü bildiği için Medine'ye gittikten sonra, Mekkeden uzaklaştıktan sonra sözünü güya yerine getirmiştir, azayet etmiştir. 53 yıl sonra. Bundan sonra biliyorsunuz Beden Savaşı'nın arkasından Ebu Leheb, Ölmüştür. Şimdi Tüvey Bey'e Hatice Valdemiz son derece yakınlık göstermiştir. Aynı şekilde başkalarının da hep bu yakınlığı görüyoruz. Peygamber Efendimizin de bu tavrı vardır. Mesela Ümmü Eymen'i görünce annem dişi, annemden sonraki annem dişi, ailemden bana geri kalanım dişi ve benzeri onun hem bir örnek insan olarak hem de bir beşer olarak yaptığı tavırlardandır. Her ne kadar o yaptı diye daha sonra sahabilerden de bunu yapanlar var ise de Allah Resulü'nün gönlünü hoş tuttuğunu hoş tutmak içindir. Böyle bir vecibe yok. Bunu şunun için söylüyorum çünkü Allah Resulü düzenli olarak Ümmü Eymen'i ziyaret ederdi. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra Ebu Bekir diyor ki bakın insanlar unutmuyorlar Ebu Bekir Hazreti Ömer'e diyor ki Allah Resulü Ümmü Eymen'i hep ziyaret ederdi diyor. Onun ziyaret ettiği vakitte gel bir ziyaret ederim diyerek Ömer'le beraber varıyorlar. Ümmü Eymen'in kapısını çalıyorlar. Ümmü Eymen kapıyı açmak için koşuyor. Resulullah yerine Ebu Ömer'i görünce insan o anda zihin hemen gidiyor demek ki. Görünce ağlamaya başlıyor. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki Ümmü Eymen diyor Resulullah'ın gittiği yer bu dünyadan daha güzel. Onun için ağlama diyor. Ümmü Eymen, evet diyor gitti yerin daha güzel olduğunu biliyorum ama Rabbimiz de, aradaki bağı da kesildi, o da gönle geldi, yokluğu da gönle geldi, dayanamadım ağlıyorum diyor. Sonra beraber ağlamışlardır. Ama bu bağlayıcı değildir. Yani Allah Resulü ona hürmet ettiği, kendini emeği geçtiği için ziyaret ediyor, onun gönlünü alıyor. Bunu daha sonra Ebu Bekir'in yapması çok güzel bir davranıştır, Ömer'in yapması çok güzel bir davranıştır. Ama bu netice itibariyle bağlayıcı değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan da örnektir. Yani bu değerlendirmeleri iyi yapmak lazım. Yine paylaştık Efendimiz yedi çocuğu vardır. Yedi çocuğunun altısını hayatta toprağa vermiş bir babadır. Çok insanımız Peygamber Efendimiz'i bu yönüyle değerlendirmiyor. Yani Altı tane çocuğunu kendi hayattayken küçüğüyle, çocukta, bebeğiyle, büyüklüğüyle kızları biliyorsunuz. Büyüdükten sonradır toprağa vermiş bir insandır. Bu vazifesinden geri durmamıştır. Evet ağlamıştır, gözlerinden yaşlar damlamıştır. Sadece altı tane çocuğu değildir toprağa verdiği, sevdiği nice sahabilere, onları ayrıca tutuyorum. Ama Osman radıyallahu anh ile, Rukiye'nin çocuğu da onun kucağında can çekişerek can vermişlerdir. Zeynep ile Ebul As'ın bir çocuğu da Allah Resulü'nün kucağında can vermiştir. Hatta çocuk yani son nefesini alır verirken Efendimizin gözlerinden yaş dökülmüştür. E, kendini tutamamıştır. Bütün bunları da görmüş yaşamış bir insandır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunları da hep beşeri vasfıyla da değerlendiriyoruz. Babalık vasfı ile değerlendiriyoruz. Risalet hepsi iç içe yorulu vasıflardır. Nitekim oğlu İbrahim'e verirken yanında Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh vardır. Sanki Allah peygamberler hiç ağlamaz. Dolayısıyla peygamber efendimizin gözünden yaş dökülürken ne diyor Abdurrahman İbni Avf? Ya Resulullah siz de ağlıyorsunuz diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz evet diyor. Kalp hüzün duyar, göz yaşla dolar. Siz ona engel olamazsınız. O oradan aşağıya yuvarlan ötüyor. Arkasından İbrahim senin için gerçekten mahzunuz diyor. İbrahim çok sevimli çağlarında vefat etmiştir. Sevimli de bir yavrudur. Konuşmaya başladığı günlerde hani üç çocuğun en çok sevimli olduğu çağlar vardır. Konuştuğu, babatını duyup koşup geldiği, kollarına atıldığı, kollarını boynuna doladığı an vardır. Öyle bir anda vefat etmiştir. Efendimiz İbrahim senin için gerçekten mahzunuz diyor. Sonra başka tavsiyeleri de var. Biliyorsunuz güneş tutulduğu için millet güneş bile İbrahim'in ölümüne üzülüyor diyorlar. Hayır güneş insanların ölümü veya doğumu için tutulmazlar diyor. O Cenab-ı Allah'ın çizdiği ilahi bir çizginin devamıdır, gücünün tecellisidir. Bunu görünce Allah'ı zikrediniz, ona ibadet ediniz diye vurgu yapıyor. Ama o gözyaşlarında bir önceki cümlelerin içerisinde nübüvvet de vardır, babalık da vardır, insanlık da vardır. Hepsi iç içedir, merhamet vardır, güzel şey vardır Esasen çok güzel bir söz var şairde. Nice söz vardır insana gözyaşı döktürür ve nice gözyaşı vardır insana insana sessizce çok şey anlatır diyor. Bu hadisede Allah Resulü'nün yavrusunu kabre verişinde ve söyleyişinde hem güzel söz vardır hem de gözyaşlarını anlattığı çok güzel şeyler vardır. ikisi birden iç içedir. Şimdi... Peygamber Efendimizin bir de kendine mahsus fiilleri var. Ne gibi? Daha önce bunu paylaştık bir vesileyle yine dile getirdik. Burada ayrıca vurgulanması gerekiyor. Mesela teheccüd namazı Peygamber Efendimiz'de farzdır. Ümmeti ne ise? Sünnettir. Ümmeti bağlayıcı değildir. Peygamber Efendimiz hemen hemen hiç teheccüdünü bırakmazdı. Mutlaka teheccüdünü Eda ederdi. Yine peygamber efendimizin kendine mahsus savmı visal denilen oruç var. Savmı visal niye ediyoruz? Hiç iftar etmeden iki günü birbirine eklemeye diyoruz. Yani birinci gün oruç tutuyor. Hiç iftar etmeden ikinci günde oruç tutuyor. Peygamber efendimiz ümmetinin bu şekilde oruç tutmasına müdahale ediyor hatta. Tutmayacaksınız diyor. Tutmayın diyor. Ben sizin gibi aynı şekilde değilim diyor. Bir de şüphesiz teşri ifade eden fiiller vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hiçbir hüküm ifade etmeyen fiilleri vardır. Normal bir beşer olarak yaptığı, oturmak gibi, yemek gibi, içmek gibi, uyumak gibi beşer olarak yaptığı fiiller vardır. Bir de teşri yani hüküm ifade eden fiiller vardır. En Bunun en büyük misali herhalde, Sallu kema ra'aytumuni usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam, öylece namaz kılın. Huzu anni menâsükekum, <gülüyor> nüsükünüzü, ibadetinizi benden alarak yapınız şeklindeki emerleri. Dolayısıyla nedir? Teşrih ifade eder, ederler. Leqad kana lekum fi rasûlillâhi usvetun hasenah buyuruyor Cenab-ı Allah. Bir de Peygamber Efendimiz'in davranışlarında yaptıklarında Cenab-ı Allah bizim onu örnek almamızı, örnek edilmemizi, davranışlarımızı, bir başka ifadeyle adımlarımızı onun adımlarına uydurmamızı söylüyor. Bunu şunun için söylüyorum, biraz da hem bizim dilimizde de var ama Cenab-ı Allah neyi çok iyi eder? Şeytanın apaçık düşman olduğunu vurgular. adımlarınızı şeytanın adımlarına uydurmayın der. Müminin adımları kimin adımlarına uymalı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin adımlarına uymalıdır. Şimdi, bunun içerisinde peygamber efendimizin fiilleri vacipten başlar söylediklerin. Biz tekrar ediyorum hanefiler özellikle ayetle sabit olana farz ifadesi kullanırlar. Ayetle sabit olana haram ifadesi kullanırlar. Hadisle sabit olan vacip olabilir. Sünnet olabilir. Sünnet müekket olabilir. Sünnet müekket olabilir. Gayrimüvekket olabilir, müstehap olabilir, mendup olabilir, mubah olabilir. Allah Resulü'nden gelen fiiller. Vacipten başlar aşağıya doğru devam eder. Yani derecesine göre, tekrar ediyorum vacip olabilir, sünneti müvekket olabilir, üstten aşağıya doğru gidiyor. Sünneti müvekket olabilir, sünneti gayrimüvekket olabilir, müstehap olabilir, mendup olabilir, Mübah olabilir. Bunun arasında ufak tefek bazı farklar gözetenler de var. İfade ediş şekline göre, vurgulayış şekline göre derece derece vacipten aşağıya doğru veyahut da mübahlıktan yukarıya doğru gidebilir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi e bir yerde yemek takdim ediliyor. Annemiz de orada. Allah Resulü yemek yemek üzereyken Annelerimiz, annemiz müdahale ediyor. Allah Resulüyle ne yediğini haber verin diyor. Bu sefer ya Resulullah bu daba etidir diyorlar. Efendimiz elini geri çekiyor. Geçen bir vesileyle söylemiştim. Sünnetin kelime manasında dab kelimesi keler diye tercüme ediliyor. Değil mi? Keler değil kocaman bir hayvan yani kelere göre çok büyük bir hayvan bölgede yeniyor. Bölgede yeniyor. Peygamber Efendimiz elini çekince soruyorlar. Ya sorular, yenilmesi haram mıdır diye. Hayır ama bizim insanımız yemiyor. Yani bünye, nefis yemeye alışık değil. Bizim milletimiz yemiyor diyor. Peygamber Efendimiz ondan yememiştir. Orada yiyenlere de bir şey söylememiştir. Mesela buna binaen birçok insan ve birçok ilim ehli dap etinin mübah olduğunu, yenilmesinin caiz olduğunu söylüyorlar. Ama Ebu Hanife mekruh olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz'in caiz olduğunu söyleyenler, işte mezhep nereden çıkıyor diyor soruyorsunuz, bir tanesi de buradan ve bunun gibi meselelerden. Onlar diyorlar ki Allah Resulü'nün yanında yenildi diyor, Allah Resulü müdahale etmedi diyor. Çünkü Allah Resulü müdahale eder böyle bir durumda. Diğerleri de diyorlar ki Allah Resulü'ne neden verildi? Hanefiler bunu derdi, başka etin yokluğundan verildi. Böyle bir durumda Allah Resulü müdahale etmedi. Ama kendisi de yemedi. Biz buradan anlıyoruz ki bab eti mekruhtur ifadesini kullanıyorlar. Bunun gibi davranışlar peygamber efendimizin ayrıca üzerine durulması ve değerlendirmesi gereken davranışları vardır. Şimdi bunun dışında peygamber efendimizin genel tavırlarına bakıyoruz. O bize örnekler. Alırken müsamahakar oluşu, satarken müsamahakar oluşu, ama bir taraftan alım satım yaptığı ve diğer insanlar gibi beşer olarak bir sürü faaliyetlerinin olduğunu görüyoruz. Bütün bunları değerlendiriyoruz. Bunların her birisinin ilimde bir yeri vardır. Bir derecesi vardır. Yalnız bunları tayin etmek, süzmek içerisinde belli bir ihtisas ister. Allah Resulü'nün muradının ne olduğunu tayin de belli bir birikim, belli bir altyapı bizden ister. Eğer bu bilgilere sahip isek, Allah Resulü'nün hayatını iyi biliyorsak, şurada olan hadisi, şurada söylediği hadisle dengeleyebiliyorsak, bütün bunları zihirde yoğurabiliyorsak, ortaya bir netice çıkarabiliyorsak, asıl işte ilim budur. iştehat ehline düşen de budur. Dolayısıyla tekrar gelsin geliyoruz. İştihat olan insan ne yapacak? Hatta bir hadis-i şerif var biliyorsunuz. Kim bir sahih hadis görse benim mezhebim odur diye hemen hemen bu Ebu Hanife'den de İmam Şafii'den de, İmam Malik'ten de, Ahmed İbn Hanbel'den de rivayet edilen bir sözdür. Hepsinin ortak sözüdür. Buna dayanarak insanlar diyorlar ki Ebu Hanife bu sahih hadisi görmemiştir. O dolayısıyla nedir? Biz şimdi sahih hadisi görüyoruz. Bununla amel ediyoruz diyorlar. İmam Nevevi rahmetullahi Şafii alimlerindendir. O İmamı Şafii'den nakledilen bu sözü aktardıktan sonra şöyle diyor. Bu söz sokaktan geçen insana hitap etmiyor diyor. Bu söz bilgi birikim olan insana hitap ediyor. Çünkü bu hadis gerçekten sıhhati nedir onu bilecek. Bu hadisi İmam Şafii gördü mü görmedi mi? Gördüyse neden amel etmedi onun sebebini bilecek. Şatlanı sayar bu da sıradan insana hitap eden bir şey değildir diyor. İmam-ı Malik'in muvattağına bakınız. Size 3-4 tane hadis zikreder altından biz şu hadisi alıyoruz der. Pekera çok defa öbür hadisi niye almadığını bile söylemez. Bunu izah etmez. Bunu nerede izah eder? Genellikle derslerinde izah eder. Bütün bu incelikleri biliyorsa o zaman şüphe yoktur. Yok insanlar sadece kendi bilgileri kıt bilgileriyle bunu hareket ediyorlarsa bu çok doğru bir davranış değildir ilme teşvik ediyor ama cahilce söz söylenmesinde şerif şerif istemiyor böylece sünnetle ilgili sorunuz varsa onları inşallah alacağım sünnetle ilgili sözlerimizi derledik toparlamış olduk böylece gelecek hafta nasip olursa icma ile ilgili olanları paylaşacağız icma neye denilir delil sıralamasındaki yeri nedir İcmanın delil olduğuna delil nedir İnşallah onları ve onun üzerindeki bilgilerimizi paylaşacağız. Evet. Yalnız sen okuyacaksın gözlü <gülüyor> getirmediğim için. Mikrofonu daha iyi olur o zaman. Tamam. Sen. Tamam. Hem herkes duymuş olur. Bazen sorular duyma da şikayet ediliyor. Ben verebilir mi mikrofonu? Ses. Hanefi mezhebine göre sünnet vacipten aşağıya doğru hüküm ifade eder dediniz. Buna göre sünnetin Hanefi mezhebine göre hiçbir zaman farz hüküm çıkarılabilir mi? Diğer mezheplerde farklılıklar var mıdır? Şimdi şöyle diyelim baştan başlayalım. Sünneti biz iki türlü değerlendiriyoruz. Sünnet de bir delil şer'i delillerden birisi olarak sünnet. Buraya ne diyor Allah sözleri fiilleri ve ikrarlarıdır diyoruz. Bu delil olarak sünnet. Bir de hükümler arasında farz, vacip sünnet hükmünün arasında sünnet var. Bu ikincisi buna göre değerlendiriyoruz. Tekrar ediyorum. Sünnet tevatür derecesine ulaşmadıkça hanefilerde farz ifade etmezler. Anlaşıldı? Her şeye rağmen içinde zan taşıdıkları için farz ifade etmezler. Çünkü hanefilerde şöyle bir anlayış var. Bir şey farz ise bu mütevatir sünnet veya ayetle sabit olmalı. Yüzde yüz sabit olmalı. Çünkü farzı inkar kişiyi küfre götürür. Tekrar ediyorum. Farzı inkar. Mesela namazı inkar. Mesela haccı inkar. Mesela zekatı inkar kişiyi küfre götürür. Bunlar ayetle sabittir. Ahat olan bir kişi sahih de olsa gelen hadisler ise bu dereceye çıkmadıkları için arkasından küfürü itham gelemeyeceği için ona Hanefiler farz demiyorlar, diğer mezhepler diyorlar. Daha önce bir şey paylaşmıştık. Bu yüzden aynı şekilde haramda da böyledir. Haramda da nedir? Hanefiyle göre haram şarapta olduğu gibi, kumarda olduğu gibi, ayet domuz etinde olduğu gibi, dağdan yuvarlanmış hayvanın işte ölmüş hayvanın etinde olduğu gibi ayetle sabit olmalıdır. Bunun aksine helal olduğunu iddia eden küfre gire neden ayete inkar manası taşıdığı için bu derece güçlü görüyorlar. O yüzden hadisle nehyedilmiş yasaklanmış olan şeylere haram ifadesini kullanmazlar. Bu yüzden diğer mezhepler sigaraya haram, hanefiler tahrime mekruh diyorlar. Hadisenin pratik misalini vereyim. Evet. Manen tevatürün hükmü nedir? Manen tevatürün hükmü aynı diğeri gibi bağlayıcıdır. Kesin bilgi ifade eder. Manen tevatür de kesin bilgi ifade eder. <gülüyor> Kıymetli hocam, Şiiler Hz. Ebu Bekir, Hz. Ayşe, Hz. Ömer, Hz. Ebu Hureyre, radıyallahu anh, kabul etmiyorlar. Hatta buz ediyorlar. Özellikle fıkhın kaynağı olan hadislerin dörtte üçünün ravisi olan Hz. Ayşe ve Hz. Ebu Hureyre, Kabul etmeyip durdukları halde dinlerini nasıl ve neye göre yaşıyorlar? Şimdi soru bir sorduğu bölümü taşıyor bir de sormadığı bölümdeki istifamları taşıyor. Şimdi bakınız yani Şiilerle inşallah ve Cafer radıyallahu anh'ı konuşacağız ama onunla ilgili konuşurken paylaşalım dedik yine de yeri geldi madem paylaşalım. Bir kere Şiilerle aramızdaki uçurum çok büyük. Bu basit bir uçurum değil. Öyle kürekle dolacak bir uçurum değil. Buldozerlerle de dolacak bir uçurum değil. Deşet bir uçurum var aramızda. Biz mutedil olmak zorundayız. İnsanlara kızsak da, kırılsak da, haksız bulsak da ve benzer etsek de ölçümüzü kaçırma hak ve selahiyete sahip değiliz. Ehli kıble oldukları sürece kı ehli kıbledirler diyoruz. Ama aramızdaki büyük uçurumlardan bir tanesi nedir? Sünnettir. En büyük uçurum. Sünnet ne demek? Onlar sahabilerden bırakın Ebu Hureyre'yi, sahabilerin yüzde doksanını reddediyorlar. Bizim en kıymetli altın nesil dediğimiz o neslin onların gözünde neredeyse en çürük nesildir. Niye Ebu Bekir'e biat ettiler diye. Neden? Hazreti Ömer'i halife tanıdılar diye. Niye Hazreti Osman'ı hele de halife tanıdılar diye. Hepsini defterden sürüyorlar. Geriye bir avuç insan kalıyor. O insanlar hadis rivayet ettiyse tamam. Kendilerine ait ayrı hadis kitapları vardır. Onlar şöyle derler. Bizim hadisleri zikrediyorlar. İlme dayananlarını kastediyorum. imamiye ve Caferiye'de. Bizim hadis-i şeriflerimizi zikrediyorlar bazen. Arkasından diyorlar ki, bu, hadisini, bu hadis bizim delilimiz güçlüdür. Çünkü bizimkinin siliselerin içerisinde Atire'den yani Ehl-i Beyt'ten filan insan var. O içerisinde ehl beytten bir insan varsa hadis ister zayıf olsun, ister kopuk olsun, ister uydurma olsun, ne olursa olsun hadis odur. Bu değildir. Tek ölçüleri var hadis zincirinin içerisinde ehl beytten birisinin olması. O birisi o hadisin içerisinde varsa her şeyi değiştiriyor. Bu da ilmi ölçü olmaz. Biz ehlibeyti beyti severiz, hürmet ederiz ama hadisin ölçüsü ve rivayeti kendine göredir ehl beytten birisi hadis zincirinde öncekileri zikretmemiş olabilir, bu kopuktur. ehl beytten birisi yeterince adil bir insan olamayabilir mi? Olayabilir. ehl beytten birisi hafıza gücü diğeri kadar güçlü olmayabilir mi? Elbette ki olabilir. Bütün bunlar hadise, biz ilmi olan ölçüye bakarız, hissi olan ölçüye bakmayız. Ama onların ölçüleri, amel ettikleri böyle bir hadis e, anlayışı, zilsilesi ve rafi zinciridir. En kuvvetli ravi, Ehl-i Beyt'ten olan ravidir kesin onlara göre başka bir yolcu yok. Evet. Kendisinden miras alabileceğimiz kişiyi öldürüp de katil olan kimi mi, kişiden mi alamayacağız yoksa genel olarak herhangi birini de öldürüp katil olmuş olsa da mirastan alınabilir mi? Ben genel an olarak anlamıştım. An anladım yok hayır genel olarak değil. Mirasçasını kendine miras bırakanın öldüren insan miras alamaz. Katil değil, katil miras, işte katil niye başkasını öldürmüş, babasından miras alır. Ama kendine miras bırakacak kim? Babası mı? Babasını öldürmüş. Kazara bile olsa, bu Hanefi'ler de yalnız, kazara bile olsa çünkü töhmete açık olduğu için. Tekrar ediyorum, kendisine miras bırakacak dedesi, dedesini öldürmüş. Kendine miras bırakacak annesi, annesini öldürmüş. Veya kendine miras bir insan çocuğunu çocuğunu öldürmüş. Çocuğundan kendisine miras gelir mi katile? Hayır, gelmez diyorlar. Evet. Bu işi şey yapmaz yoksa katil hiç miras alamaz manasına değil bu. Evet. Hac için kesilecek kurbanları Hicaz bölgesinde kesme zorunluluğu var mıdır? Vekalet ile başka ülkelerde kesilebilir mi? Mazaret olarak da çünkü hac döneminde buradakilerin kurbanların nakliye zorluğundan dolayı e, zayi oluyorlar demiş. Cevap 1. Haçla ilgili bütün kurbanlar hem şükür kurbanı yani temettü kurbanı, kıran kurbanı hem ihram yasakları ile ilgili kurban hem de haçın bir vacibini terk etmekten dolayı kesilecek bütün kurbanlar Mekke haram hududları içerisinde kesilmek zorundadır. Mekke haram hududuyla sınırlıdır. Asıl burada bu sorunun cevabı bu kadar. Şimdi söylemek istediğim başka şey var. Şimdi zaman zaman meydana gelen zorluklar ve bizim organize kusurlarımız hükümleri değiştirmez. Haçtaki bir kere elhamdülillah şimdi ulaştırılıyor. Onu da söyleyeyim. Yani artık ulaştırılıyor. Şimdi diyelim ki Mekke'de 3 milyon kurban kesiliyor. Bu işte Tanzanya'ya, bu Somali'ye, bu işte Pakistan'a, bu Endonezya'ya, bu deprem bölgesine ulaştırılamıyor. Eğer ulaştırılamıyorsa bu bizim kusurumuz. Ne yapacağız? Biz o kusurumuzu telafi edeceğiz. Bu kusurumuz var diye hüküm değişmez. Sık sık yapmaya çalıştığımız, bugün işte abiler kız kardeşlerine bakmıyor. İşte erkek çocuklar işte annesine şuna buna bakmıyor o zaman mirası değiştirelim. Hayır kendini değiştir. Adam ol. Bak o anlayışı bozuk bozulan zihniyeti değiştir. Yoksa hükmü değiştirmeye kalkma. Biz sık sık tökezliyoruz. Tökez deyince Allah'ın hükmünü değiştirmeye kalkıyoruz. Böyle bir yetkimiz yok. Hüküm böyledir. Evet. de, Müzdelife'de, haçta nasıl diyeyim? de Müzdelife bize yetmiyor. Yahu getir. Yetirmenin yolları var. Bilmiyorlarsa ben öğreteyim. Yetirmenin yolları var. O zaman Müzdelife'yi terk edelim. Ya akıp gidelim aşağı doğru. Getir, Becer. El olimpiyat kaç yılda bir olimpiyat yapıyor milyonlar geliyor beceriyor sende becer Ondan sonra Allah'ın hükmünü değiştirmeye kalkıyoruz öyle şey olmaz Hocam sadece Allah Resulü'nün iki gün üst üste oruç tuttuğunu söylediniz Günümüzde açlıklarla tedavi yöntemleri var Üç gün beş gün on gün aç kalınarak organların tedavi edilmesi söyleniyor Bu yöntem İslam'a göre doğru mudur? Bu tıbbi bir mesele Şöyle diyeyim isterseniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz iki gün yani orucu orucu eklediği kesin hiç iftar etmeden. Ama bu iki gün mü üç gün mü daha fazla mıydı bilmiyoruz çünkü söylemiyor. İki gün olduğu kesin yani birinci gün oruç tutmuş iftar etmeden ikinci günü de tutmuş buna bir üçüncü gün mi bilmiyoruz. Bu bize gelmiyor. Eklemiş olabilir mi? Evet olabilir. Ama ümmetine yasakladığı bize geliyor. Şimdi diğer bizim oruç tutma demeyelim de aç kalma diyelim isterseniz. Çünkü bir, bir gün, iki gün, üç gün aç kalıyoruz. Bu eğer bize tıbben zarar veriyorsa doğru değil. Bunu ayrıca incelemek lazım. Bu insanlar evet midenin boşalması, bağırsakların temizlenmesi, daha sonra zararlı maddelerin dışarı atılması için faydalı olabilir. Ama zararlı da olabilir. Bazen beyin yeterli beslenmiyorsa ki beyin çok glikoz tüketir. E, oksijen, kan damarları, vücudu tam temizlemiyorsa, böbrekler tam gitmiyorsa, şu olmuyorsa, bu olmuyorsa, bir de o tamamen aç değil, bildiğim kadarıyla arada su içiriyor, şu ediliyor bu ediliyor o tip uygulama var. Bu tıbbi bir mesele, bunu ehline sormak. Yani hem bu alanda müteassıs olan bir insana, hem de namaza niyazda olan bir insana sormakta fayda var. Bunun ciddi bir tahlile ihtiyacı var. Nelere sebep olabilir diye. Çünkü... Vaktiyle açlık orucu yapanlar bizim talebelek yıllarımızda modaydı. Beyazıt'ın önünde biz sırf, sırf çadırları görürdük. İkide birde oruca başlarlardı. Solcuları en çok kullandı. Daha sonra biliyorsunuz 80 ihtilalinde de kullanıldı. Hapishanelerde kullanıldı. Dışarıda kullanılıyor vesaire diyor. Asıl Saadet'te de Saad İbni Ebi Vakkasın annesi kullanmıştı. Onu hatırlıyoruz. Başka kullananlar da vardı bu tip. E, bu insanların büyük bir bölümünde beyninde arızalar kaldı. Açlıktan ve gıdasızlıktan dolayı beyin arızalara, vücut fonksiyonlarında arızalar kaldı. Bu ayrıca tahlil edilmesi gereken ciddi bir meseledir. Sadece o insanların bu kanaatine uyarak e, vücut belli bir oranda cenab Allah öyle yaratmış. Açlığa belli bir tahammülü var. E, dirayeti var. Susuzluğu o kadar değil ise de e, bunlar ciddi şekilde tahlil edilmeli. Faydasız zararı neyse bu ölçülmeli. Evet. Başka sorusu olan yok herhalde hocam. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah'a emanet olunuz. Amin ee, evet. diyelim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil enbiya'i vel murselin. Ve ala alihi <way to ascalsini> ve sahfi ecmain. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا أرحم الراحمين اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Allahümme gnina bi halalikan haramik ve bitaatikan mağsiyetik ve bifadlikan mensivek ya vasel mağfira. Ya Rab, bizi hak yoldan ayırma. İman nuruyla yaşayanlardan eyle. Hakla daim kıldığın kullarından eyle. Bizleri ve İslam'a hizmetkar eyle. Ya Rab, hastalarımıza şifa nasip Gönül süruru nasip eyle. iki cihan saadete nasip eyle. Kardeşimizin hastalığına derman eyle. Ya Rab, Şifayı veren sensin, hak yola yönlendiren sensin, rahmetini, feyzini ve bereketini üzerimizden eksik eyleme. Ya Rab bizi koru kolla, başkalarına muhtaç eyleme. Senin itaattinden ayırma. Ya Rab hak davadan ayırma. Allah rızası için, kardeşimizin şifası için. Lillahi El fatiha